Mi? Meal soruluyor, ne zaman çıkar, nasıl gidiyor çalışmalar? Valla onu bayağı sorun, biz daha vermedik. <gülüyor> ya Hep soruyorlar da, kardeşim kolay bir şey değil ki ya. Yani Sabah namazından önce iniyoruz aşağıya, gece geç vakte kadar. Kendimize yetecek vaktimiz yok. Ben bu açıdan Mustafa İslamoğlu'nu takdir ediyorum. Böyle haftada bir kere gidiyor millet var, herkeste de görüşmüyor. Ulan bize mi öyle yapalım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Razıysanız tamam. Ama ona kimse razı olmuyor. Peki. Hadi, Allah razı olsun.